Naç. İnnel hamdulillahi Evet. bundan önceki derslerimizde biz eee olarak Efendim? Evet. Bu 6 taneyi bize sayacak var mı aranızda? Gel ben sayayım. dolayı ikincisi hayız ve nifastan dolayı ayrı ayrım olmaz. Ayrı Yok, nifas ile hayız aynı şey. Aynı değil mi? Üçüncüsü ısmal e, müslüman ısmal olmasından. Dördüncüsü ölünün yıkanması. Beşincisi cuma gününün cuma namazı için. 6.'sı eee cenaze dolayı var mıydı? O da ama Yok, sen ölü olan kişi. Bunu al -Khitanan. Evet. Başka kim zaf Adet yok muydu hocamın içinde? Hayız var. Adet Hayız nifas mıydı? çünkü Aynen. bir rivayete göre nifas ile hayız arasında isim itibarıyla farkı yoktur. Hani demiştik yani sat ve selam mena'işe eee hac esnasında olduğu zaman ona enefisti. Yoksa sen dedi mı oldu. Arapçalı hatında lesat ve selam hayızı aynı zamanda nifas ismini vermiş. Ee, ama asıl itibarıyla nifaz doğumdan sonra gelen kandır. Bu kan nedir? Necistir tabi. Aynı zamanda hayızlı olan bir kadın o gelen kan yine necistir. Dolayısıyla her iki yerde kan olduğu için bu isim verilmekte bir veis yoktur. Evet. Başka sayacak var mı? Bu farz olan bunlar bunları bilmek lazım yani. Gerçekten. Onun için her hafta bunları tekrarlıyoruz. وجند ينسى الوصول من من من النفاس، في كافر أسلم. السادس <تصفيق> Demek ki Demek ki arkadaş konuşunca hiç kim salığı orada değil Cumayı zikrettim Peki başka kim hatırlatacak Siz Uat vefat kardeş sen yok. Lan, sen sen... <gülüyor> Katılmak mecburiyetindesin. Çünkü farzı bunlar. Alma önemi yok. Ama diyor yani. Onun <gülüyor> dediklerine katılıyorum Efendim? Tamam. Yani ezberlemediniz. Mesele değil o zaman. İnşallah bugün Allah'ın izniyle sünnet olan usullere değineceğiz. <gülüyor> sünnet olan usuller dokuz sanedir. Birincisi Diyor ki guslul i'deyn ey kurban bayramı ile Ramazan bayramı için camiye gidileceği veyahut da musallaya gidileceği zaman yıkanmak ve burdaki gusül cuma guslu gibi vacip değildir. Yani sünnettir vacip değildir. İkincisi Arafa günü ey Mina'da Mina'dan Arafa'ya gidileceği zaman Arafata yetişirken veyahut Mina'da iken eğer Mina'da vakit bulursa Mina'da yıkanarak Arafat'a çıkması veyahut da Mina'da vakit bulamadıysa ve da su bulamadıysa Arafat'a yetiştiği zaman orada yıkanması. Bu da nedir? Bu da sünnettir. Ondan sonra gusül-ihram ey hac veya ömre yapılacağı zaman bu iki ibadette gusül yapmak sünnettir, vacip değildir. Dört, <gülüyor> الاغتسال عند دخولi Mekke. Kişi Mekke'ye gideceği zaman örneğin hac ve ömre için miqata gitti, yıkandı derken Mek Mekke ye yetişirken ey hakikaten vakit bulursa en efdalı ve en doğrusu bu sünneti yaşamaktır. Ey evet. yıkanmasıdır. <gülüyor> Ondan sonra diyor ki غسل من غسل meyyiten ve biliyorsunuz biz bunu taharet bölümünde anlatmıştık. Ee, ölüyü yıkayan bir kişi gusül etmesi veyahut da alması vacib midir değil midir demiştik ki alimler arasında ihtilaf var. Ve sahih görüşe göre ölüyü yıkayan kişi e, o gusül ona vacib değildir, sünnettir. Ancak eğer elinde hiçbir şey olmazken ölünün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 uyuyorsa o zaman bu iki mezhebe göre abdest alması şarttır. El-Sedi kulli cima' Altıncısı her cima yaptığı, yaptıktan sonra gusül etmesi. Örneğin dört tane hanımı var. Bir günde dört tane hanımıyla cima yapıyor. İsterse her cimadan sonra yıkanabilir ki bu en eflalıdır. İsterse bir gusül ile bütün dört hanımını ne yapar? Tavaf edebilir. Veyahut da hanımıyla mesela diyelim ki birinci cima, ikinci cima mesela 4 defa 4 cima yapar. 4 cimadan sonra bir gusül yapar. İsterse her cimadan sonra bir gusül yapar ki bu en eftarlıdır. Ve aleyhissalatü vesselam deliller geldiği zaman anlatacağız da delilleriyle. El-Sabi'u al-iqtisal Iqtisal el mustahada li-kulli saleh El-Mustahada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 istihaza kanı ile hayız veyahut nifas kanı arasındaki fark. Yani, hayız kanı daha kalın, katı demiştik. Siyah demiştik. İstihaza evet. kanı da biraz daha açık, pembe. Evet. Evet, istihaza kanı, kanı. Evet. İstihaza kanı normal olarak kadın hayızlı veyahut nifaslı olduğu zaman temizlendikten sonra bazı damarlar zedelendiği için o zedelenen damardan devamlı ne yapar? Kan akıntısı olur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 E, gusül etmesi. Guslet etmesi sünnettir, vacip değildir. El-Tasi'u <gülüyor> el-ihtisalu baygınlıktan dolayı gusül yapmak yani <gülüyor> yapmaktır. İşte bu dokuz tane şey nedir? Sünnettir. Ay, bu dokuz tane şeyden dolayı gusül yapmak vacip değildir. Sünnettir ve özellikle iğme bay, bay, baygınlıktan dolayı bazı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 eğer yani, hakikaten o konuyla ilgili bir delil görmüyorsa veyahut da bilmiyorsa o zaman iştihadını yapar. Ancak iştihadın, e, delilin varlığında iştihad yapmak caiz değildir. Tabi şu anda naslar bu konuyla ilgili tamamlanıp kitaplara sürüldükten veya yazıldıktan sonra, görüldükten sonra bu delillerden haberi olan bir kişi kesinlikle iştihadla kıyas yapamaz. Hı -hı. Evet. El-Evvel diyor ki birincisi, yani iki بايRAM، دان dolayı بقولتِ، كِي بايRAM نمازنا، قِدَّةَ كُلَّانَ كِشِيلَرِ ولم يرد في هذا حديث صحيح، وأحسن ما يستدل به على استحباب الاقتسال للعدين روا البيهقي من طريق الشافعي رحمه الله عن زادان، قال Sael Ali bin Abi Talib Yani bir kişi Ali bin Talib'e bu konuyla ilgili soru sordu. Anı an gusl-i kulle yevmin inşet. bundan önceki dersimizde eee Cuma guslünde özellikle İmam İmam Malik, şey İmam, şey, şey yok <gülüyor> yo, İsmail bin Affan radıyallahu teala her Allah'ın günü ne yaparmış yıkanırmış. Her Allah'ın günü yıkanırmış. Onun için burada Ali radıyallahu anh diyor ki kişiye o soruyu soran kişiye diyor istersen her gün yıkanabilirsin diyor. Fekala iğtesil kulle yumin inşi. El guslu el lezihü ve el gusul. Kala yawmul cumuati ve yawm arafa ve Dolayısıyla burada ve yawm al nehr ve yawm al fitr. Al nehr hangisidir? Kurban bayramıdır.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 رواء الفريابي عن سعيد بن المسيب أنه قال سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى تام، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. وإسناده صحيح وصحيح على رحمه الله في رواية الغليل أي إمام البانيين رواية الغليل دي بالكتاب وبر بوا كتاب طابه بو حديث صحيح لنا داير نا ابن المسيب عن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 Ramazan bayramı daha, gün, daha önceki, önceki günler oruçlu olduğumuz için veya yotta Müslümanlar oruçlu oldukları için o zaman bayram namazına gideceği zaman fecih çıktıktan sonra yani işte o zaman evinde ne varsa yer ve gider ve en efdalı temir yemesidir. İkincisi el meşu ila saleh yani bilmemek. Ramazan Hatta cuma namazı yine o şekilde. Cuma namazı kurban bayramı ile Ramazan bayramının namazlarına gitmek en eflatı ayak üzeri veyahut da yayan gitmesidir. Ama uzak ise arabayla gitmesinde bir beys yoktur. Ama e, sünnete uygun nedir? Sünnete uygun yürümesi. Çünkü kişi evinden abdest alıp camiye gittiği zaman her kaldırdığı ayak ile indirdiği ayakta ne yapıyor?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 yaptığıdır bilmiyorum. Hikmeti neden bilmiyorum. Aleyhisselam böyle yaptı. Biz böyle söylüyoruz. Evet. Üçüncüsü el-iğtisal. Üçüncüsü el-iğtisal ey yıkanmaktır. Dolayısıyla Ali radıyallahu ta'nın sorulan ona sorulan soruya verdiği cevap ile Öbnül Musayyim'in bu sözüne dayanarak alimler demişler ki her iki bayramda yıkanmak sünnettir. Bazı alimler demişler ki vaciptir. Doğrusu vacip değil sünnettir. İkincisi Arafa. Arafa gününde yine yıkanmak ister Mina'da ister Arafa Arafat'a çıktıktan sonra artık nerede onun için e, müsait ise orası. Eğer yani Mina'da e, müsaitse Mine'de veyahut da Arafat'ta Arafat'ta. Yani bugün içinde burada e, delili neydi? Yine Ali radıyallahu anh yukarıda söylediği sözü. Diyor ki yavum Arafa Demek ki Arafa gününde de yıkamak nedir sünnettir Evet tabi zaten biliyorsunuz her dışında arafatı ziyaret etmek sünnet sünnete uygun değildir şimdi bazı Türkler ömreye geliyorlar Maalesef-i şiddet. Yani bu bu memleketin dışındaki insanlar genelde bu tür potları kırıyor ve sünnet olduğunu söylüyorlar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 oraya gidip ve ibadettir diye söylemek doğru değildir. Ya, bu, Mursa, bu sene Kıbran, din görevlisi hacıları götürmüş arabasında gezdirecek. İçinde namazını kıldırmadan akşamdan sonra getirmiş bunlar. <gülüyor> ya, sünnet işliyoruz zannediyor. Büyük paramı yüzden... işleterek döndürmüş adamlar. Namaz kıldırmamış. Tabii i̇şte bu, bu da tabi bu insanların ee, cahilliklerinden dolayı. Biliyorsunuz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 Tayyip, üçüncüsü gusül-ihram demiştik. Ennehu ra'an nebiye sallallahu aleyhi ve sellem tecerrede li ihlalihi ve agtasel. Aleyhisselatü ve sellem biliyorsunuz hayatında bir sefer hac yaptı. Ona da ne ismi veriyorlar? Veda, Veda haccı. Veda haccında Aleyhisselatü ve sellem e, mikata geldikten sonra orada elbiselerini çıkararak ve orada yıkandı. Ve bu e, burada yıkanmak yani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 Mekke'ye giriş yaptığı zaman yıkanmasıdır. Nef'i annaf'i annehu kâle kâne eb-i Umar. Biliyorsun nef'i kimdir? Eb-i Umar'ın kölesi. Evet. Eb-i Umar'ın Eb-i Artık biliyorsunuz kişi azat edildikten sonra ona köle demek doğru değildir. Yani azat edilmeden önce onlara köle ismi veriliyordu. Azat edildikten sonra özellikle Müslüman olduktan sonra azat edildi. Müslüman olduktan sonra onlara Mövaliden <gülüyor> ah, Tamam mı? Yani, evet. Ah, diyor ki ''İnne min sünneti an yagtasil ıza arada an yuhrim, arada an Bu hadisi akhrajahu Addar ve al ve İmam al-Bani diyor ki bu hadis sahihtir. <gülüyor> Mekke'ye girmekten kasıt yani. Harama girmekten kasıt değil mi? Yok. Mekke Yani masjide değil. Yok.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 yıkanmasıdır. Yani Mekke'ye giriş mescidi harama değil Mekke'ye giriş yaparken yıkanmasıdır. Diyor ki burada كان أبن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا دخل Haram, bu, uh, anit thum, uh, bidayetua. bu emseke عن sonra, ثم يبيت بذيتوا bu بذيتوا şeyden gelince, mikattan gelince Mekke'ye yetişmeden önce Mekke uh, Mekke'ye yakın bir yerdir. Tamam mı?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 Miqat'a girmek, ikinci bir ömre yapmak kesinlikle sünnete aykırıdır, caiz değildir ve hatta İmam Elbani Rahimahullah diyor ki ömresi batıldır. Bravo. Niçin? Çünkü diyor ki bu sadece ve Selam o an için validemiz işeye olarak ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Ondan başka hiç kimse bunu yapamaz ömre niyetiyle. Zaten eğer Mekke ehlindense evinde veya oradan yapabilir. Ama Mekke dışındaysa tamam mı? Kesinlikle orada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 Kişi yani mutemette olan kişi gibi. Birinci ömrede ne yapıyor saçlarını? Birinci numara ve ikinci numara ve taksir yapıyor. Artık makasla olur. Yalnız hepsinde. Şuradan buradan değil. İkincisinde ne yapar? İkincisinde sıfıra vurur. O zaman mikata gitmesi gerekiyor. Oraya en yakın mikat hangisi ise oraya gider. Burada diyor ki اِذَا دَخَلَ haram الْحَرَمْ اَمْسَكَ عَنَةَ تَلْبِيَةِ Buradan anlaşılıyor ki biliyorsunuz Ebu Amr radıyallahu teala Abdullah ismi lakabı Abu Abdurrahman Ali satt vesselam'e en çok en çok onu e, taklit eden bir kişiydi. Hatta radıyallahu an e, sefere, sefere çıktığı zaman Ali satt vesselam nerede çiş yaptı, nerede gölgelendi, nerede oturdu, bütün bunları ne yapıyordu? Bütün bunları yapıyordu. Onun için alimler diyorlar ki Ebu Amr radıyallahu teala an bu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 giriş yaptığı zaman telbiyeyi kesmektir. Kabe'yi gördüğü zaman değil. Ama bazı alimler diyorlar ki Kabe'yi gördüğü zaman tek bir e, telbiyeyi keser. Ve burada diyor ki diyor ki emske telbiye. Mekke girişinde Ebu'n Ömer radıyallahu tealaan telbiyeyi keserek ne yaptı? Thumma yabit bi zıtla, thumma yusalli bihi's subha ve yagtasilu. Ay, fecir namazını orada kılar. Ondan sonra ne yapar? Fayaktesilu <gülüyor> ay orada musul yapıyordu. Ve yuhaddisu enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kana yef'alu zalik. Ey Umar, Abdullah bin Umar Ebu Abdurrahman radıyallahu <gülüyor> anh diyor ki Ali sallallahu ve sellem böyle yapıyordu. Ona birisi sordu niçin böyle yaptın? Diyor ki Ali sallallahu ve sellem bu şekilde yaptığını gördüğüm için ben de bunu bu şekilde yapıyorum. <gülüyor> Hocam onun Mekke girişinde değildi. De, Haram sınırlarında girdiğinde diye söylesek daha uygun oldu. Çünkü Mekke'nin sınırları harem sınırlarının dışına çıktı. Mesela şerai denilen yere kadar ulaştı. Öbür tarafta mesela e, Ayşe radıyallahu anh mescidinin çok çok gerisine ulaştı. Dolayısıyla o girişte hemen insek Mekke'nin girişinde harem sınırlarına girmemiş oluyor. Yani, harem sınırlarına girer girmez insek daha uygun olmaz mı hocam? Şimdi burada hadis şöyle diyor ki, İzâ dekhela ednel haram.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 Dolayısıyla oraya girildiği zaman eğer burası hakikaten haramın sınırıdır diye biliyorsa veya da deniliyorsa o zaman orada telbiyi kesmesi öyle. Çünkü diyor ki Edne'l Haram emske telbiye. Tamam mı? Yani buraya giriş yaptığı zaman telbiyeye ne yaptı? Telbiyeyi kesti. Evet. Tabii ki biz burada şeye göre. Buradaki diyor ki diyor ki Vadin ma'ruf bi qurbi Mekke. بقرب مكة أي قريب من مكة يعني مكة يا قنبرير. أبد <تصفيق> أبد. بو حديثه إمام بخاري لا مسلم بالاتفاق عليه ساتو السلام سؤاله عندنا داير اتفاق إت ثم يصلي به الصبحه ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أي علي ساتو السلام برأي جلدي زمان Telbiyeyi kesermiş. Ondan sonra fecir namazını kılarmış. Ondan sonra banyosunu yapar. Ondan sonra ne yapar? hareme gidiyormuş. Diyor ki, وَلِأَثَرِ بِنْ عُمَرِ السَّبِقِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَ عَنْ اِنَّ مِنَ السُنَّةِ اَنْ يَغْتَسِلْ اِذَا عَرَادَ اَنْ yani kişi ihrama girmek istediği zaman diyor, sünnete uygun olan nedir? Sünnete uygun olan diyor, burada ben yapmasıdır. Ve ezi arada en yedhul Mekke, ezi arada en yedhul Mekke demiyor ki ezi dekhal Mekke, dikkat ediniz. Demiyor ki ezi dekhal Mekke, ezi dekhal Mekke, ezi girdikten sonra. Ama ezi arada en yedhul Mekke, demek ki burada tam haramın içine girmeden önce bu Ezi tu yerde Ali satt ve selam orada beyat etmiş. Secir namazını orada kılmış. Ondan sonra orada banyo olmuş. قال الحافظ ابن ابن المنذر رحمه Bütün alimlerin yanında burada bir ittifak diyor ki bil icma' nedir? Kan sünnettir. Ve lesa fi terkih indhum fidyah. Yani ki şibu guslü terk ederse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 bu hadisi söylerken bazı alimler bunu demişler ki dikkat ediyorsanız burada diyor ki men gassale mayyeten felyaghtasil ve burada emir söz konusu. İşte bazı alimler bu konuyla ilgili bütün hadisleri cem etmeden bu hadisi görünce demiş ki nedir? Ölüyi yıkan bir kişi vaciptir. Yani yıkanması vaciptir veya hatta abdest alması vaciptir. İmam el-Bani ve hadis ulemalsı bu konuyla ilgili bütün hadisleri bir araya getirdikten sonra diyorlar ki burada yukan, yıkanmak yani buradaki ala'l-ibaha velesa alal buradaki emir ala'l-ibaha. Neye göre? Diyor ki İmam el-Bani rahimehullah el-Cenne's kitabından kitabına diyor ki ve zahrul emr yufidul wucub. Yani hadisin şeyine baktığın zaman bakıyorsun gerçekten burada emir söz konusu. Yani ucubu gösteriyor. وَاِنَّمَا لَمْ نَقُلْ بِهِ لِحَدِثَيْنِ Vacip olduğuna dair niçin söylemiyoruz? Çünkü bununla ilgili de iki tane hadis var. Bir, el-avval, قَوْلُهُ سَلَّمْ لَيْسَ fi ف۪ي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسُلْ اِذَا غسلتموه. Yani kendi ölünüzü yıkadığınız zaman sizin üzerinize gusül etmek vacip değildir veyahut da gerekli değildir. فَاِنَّمَا يَيِّتُكُمْ لَيْسَ بِنَجِسِ ve biz bundan önceki şeyimizde necaseti gördüğümüzde dikkat ettiyseniz bir bu meseleyi konuşmuştuk. Bu konuda bize bazı sözleri hatırlatacak var mı? Necaset konusunda. Yani necis Hocam, cenazeyi yıkayacak kişinin necası yani e, şey yapmasının hakkında konuşmuştuk. Yani, e, cenazeyi yıkayan kişinin usul etmesi hakkında vacip olmadığı hakkında ihlal var demiştik bir görüşe göre işte yasalabilir demiştik. Ee, Vajit gusül edebilir. Ee, esas olan görüşe göre gusül etmesi sümmettir demiştik. Yani geçen derslerde işlemiştik bu konuyu. Başka? <gülüyor> Özellikle öğrenciler. Bir şeyler hatırlıyor musun? Hacı kardeş. Rıfat kardeş. Hatırlıyor musun? Hemen kardeş. Biz demiştik ki bu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 Buradaki taharet ortak bir nokta olduğunu söylüyorlar alimler. O zaman bu ölen Müslüman onu yıkayan veyahut onu taşıyan bu şeylerden dolayı yani hiçbir tarafı necis olmadığı gibi vücuben gusletmesi veyahut da vücuben abdest alması da gerek değildir. Ancak gusletmesi ve da abdest alması nedir? Sünnettir. Men ghassele meyiten fel yeğtesil ve men hamelahu fel yetavadda. Leysa aleykum diyor bu hadis İmam Elbani Rahim Abdullah diyor ki bu hadith, İmam Elhakm'in rivayet ettiği hadiste Diyor ki leysa aleykum fi gusli meyitikum gusl. Tamam mı? Ölünüzü yıkadığınız zaman yıkanmanıza gerek yoktur. İza ghasseltumu fe inne meyitikum leyse bir necisin. Çünkü sizin ölünüz necis değildir fahasbukum an taghsilu aydiyakum elleriniz yıkanma yani elle, sadece ellerinizi yıkamanız yeterlidir ama en efdalı abdest almasıdır. İkinci hadis kavlu ibn عمر radıyallahu taala anhuma kunna nagsilu al-meyyit biz diyor ölüyi yıkardık diyor. Feminen men yagtasil ve minne men la yaghtasil.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 Demek ki Ali Selam döneminde bu gusül vacipen değil ancak müstehab veya hatta sünnet olduğundan dolayı bazıları yıkanır bazıları yıkanmazmış. Hı hı. Ve ذهب الجمهور ila ennehu mustahabbun ve İslam ümmetinin yani ehli sünnet ve cemaatının cumhuru bu yıkanmanın vacip değil sünnet olduğuna dair icma etmişlerdir. Yani ittifak etmişlerdir. sen. E zaten bitiyoruz usta. Dokuz denem. Altıncıyı. bitirelim bu konuyu. Sâdisen el-iğtisâlu indek kulli cimâ. Altıncısı her cimadan sonra gusül yapmak. Delili ne? Lahadis abi Rafağın Rəşıl Allahu Teala an an an an yok mesela cuma yap, birinci cima yaptığı zaman ne ya yapması, gerekiyor? Rusul yapması gerekiyor husul yapması gerekiyor bu cima'dan sonra isterse hanımıyla evet. dört sefer cima yapabilir tamam mı ondan sonra yıkanır dört seferden sonra yıkanır isterse isterse her bir cima'dan sonra huslunu <gülüyor> yapar. Ondan sonra ikinci cimağını yapar. Diyor ki Lehadith Ebi Rafi'in radıyallahu anhü. Enne nebiya sallallahu aleyhi ve selleme tafa zâte yevmin ala nisâihi yaghtesilû inde hâzihi ve inde hâzihi. Ve biliyorsunuz aleyhissalâtu vesselâm bir anda bir vakitte dokuz tane hanımını hanımıyla ne yapmıştır? Cima etmiştir. Bazen her cimadan sonra yıkanır, yıkanırmış. Ey mesela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 bu tür şeyleri bilmek ve da bu tür şeyleri anlatmak arkadaşlar ayıp değildir. La hayâ'u din Ey, din konuşulacağı zaman hayâ yoktur. Eğer din konusunda bazı şeyleri konuşmaktan hayâ ederek anlatılmazsa birçok insan bu konuda cahil kalacak. Ve ma'al esefiş şedîd, ma'al esefiş şedîd. Bazı anneler kızlarına bu tür şeyleri anlatmadığından dolayı ilk baliga olduğu zaman, hayzı gördüğü zaman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 irtisal-ı mustahada li Mustahada olan bir kadın e istihada olan istiha istihaza istihaz kanından dolayı ve istihaza kadına muptela olan kadın tamam mı ne yapmasıdır? Her namaz esnasında her kılacağı namaz için bir usul yapmasıdır. Av li zuhri ve'l-asri cemian vahiden. Örneğin öyle namazını kılacak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 Ebün Üthemin Rahimahullah ile Elbani Rahimahullah diyorlar ki hayır. Ferçten her gelen, ferçten, ferçten her gelen şeyden dolayı aftest almasına gerek kalmıyor. veyahutta da gelen her şey necis midir, değil midir? Örneğin kadının, bazı kadınlar bazı kadınlar ferçlerinde devamlı sulama olur. Bu sulama, yani bu gelen akıntı sular veyahut da e, akı, akıcı olan sular ne midir değil midir? Ebün Üthemin Rahimahullah diyor ki ferçten gelen her akıntı necistir. İster hayız kanı olsun, ister nifas kanı olsun, ister e, istihaza kanı olsun, ister normal akıntı olsun. İmam İbn Üthemin Rahimahullahi İlâh İmam Elbani diyorlar ki hayır, istihaza kanı bil ittifak necistir. Tamam mı? Ama e, gelen akıntılar necist değildir. Yani kadının e, fercinden olan sulamalar necist değildir. Onun için bu konuyla ilgili e, kültürlü veya da bilgili olmayan kadınlar bu sulamalardan dolayı devamlı ne yaparlar? Devamlı her abdeste, e, her namazda e, yani kilotlarını veyahut da yıkarlar veyahut da değiştirirler. Madem ki mu necis değildir o zaman özellikle su yokluğunda bunu ne yapmak? Bunu ikide bir değiştirmekte bir beis yoktur. Niçin? Çünkü sahih görüşe göre bu akıntılar sulama su cinsinden olan sulama cinsinden olan akıntılar necis değildir. Ancak hayız kanı ile nefis kanı bir ittifak necis'tir. Evet. Ve bu hadisi İmam Ebu Davud rahimehullah kitabında zikretmiş. İmam Elbani de bu hadis sahihtir diye ispat etmiştir. Ve fi rivayetin anha istuhidat imra'a ala ahdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fa umirat an tu'accil تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا بردى تعجل العصر وتؤخر الظهر ابن كيم بزانة جان اذا لك العرب ولا النار Hah. Öğlenin son vaktinde asgari bir ayketir. Öğlen son vaktinde bu süre der öğlen namazına kadar ikindi vakti girer. Aynı bu ikindi namazına. Kırar. Evet. Böyle işte. Yani örneğin öğlen öğlen namazı ikindi namazı saat üçte oluyor mesela. İkindi namazı saat 3'te işte oluyor. Öğlen namazının son vakti mesela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 vekerinden veyahut da fercinden akıntı gelirse, ey çiş akıntısı gelince, gelirse, her ne kadar çiş orada necis ise de bu adam, bu kişiyi bu hastalığa müptela olduğundan dolayı orada neza namaza devam etmekte bir beis yoktur ve namazı bil ittifak sahihtir. Selesi Efendim? Selesi bevul diyoruz. Evet, <definitioniniz> selesi <sophisticesidir>. bevul. <gülüyor> evet, evet. İyi, nevim. Ehsen ثامinen sekincisi el-ihtisalu min defni el-muşriki bunun delilleri müşrik bir kişiyi e, mezara koyan kişinin yıkanması yine nedir? sünnettir an Ali radıyallahu ta'ala anhu ennehu eten nebiye sallallahu aleyhi ve selleme fekal inne eba talib med Ali radıyallahu ve aleyhisselam'a haber vererek tamam mı?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 O zaman hüccet olan kimdir? Resuldür. O zaman Resulden sonraki ve a.s'den bir haber almadıysa o şeyin necis midir? Haram mıdır? Günah mıdır? Helal mıdır? Bilmez. Ancak o haberi aldıktan sonra o şeyin caiz, helal, haram, mekruh veya taşubu olduğunu bilir. <gülüyor> Dolayısıyla burada diyor ki قَالَ اِنَّهُمَ اَتَ مُشْرِكًا Demek ki Ali radıyallahu Allah'dan sanıyor ki müşrik olan bir kişinin tamam mı? müşrik olan bir kişinin Müslümanlar tarafından gömülmeyeceğini anlıyor. Aleyhisselatü selam diyor ki ona tekrar قَالَ اِذْ هَبْفُارِ Bu sözü söyledikten sonra tekrar Allah dedi ki git onun göm. فَلَمَّ وَارَيْتُهُ ey Onu gömdükten sonra رَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ لِي اغْتَسِلْ Ona dedi ki diyor bana dedi ki hemen bu şeyden dolayı bu fiilden dolayı git yıkan. Ve bu hadisi ahrecau Ahmet ve Abu Dawud ve Nesai ve İmam El-İmam El-Elbani Rahimahullah bu kitaplarda yani bu sünende bu hadisin sahibi olduğuna dair <gülüyor> ne yapmıştır, ispat etmiştir? 9. <gülüyor> dokuz, dokuz. Evet. Tâsih'an el-iğtisâlu minel-iğmâ. 9. Baygınlıktan dolayı yıkanmak. an Abdullah bin Utm'a radıyallahu ta'ala anhu kal... Dahaltu ala Aişe radıyallahu teâlâ anhâ fe-kultu: ala Fe lâ tuhaddisînî an marad sallallahu aleyhi ve sellem? <gülüyor> Validemiz Aişe'nin yanına gidildi ki: "Ânesatü vesselâm'ın, yani Rasâetü vesselâm'ın hastalığını veyahut da hastalık esnasında olan şeyleri bana anlatır mısın?" Kâlet: "Belâ." Evet dedi, sana anlatacağım. Fe-kula sallallahu aleyhi ve sellem, Âlihatü vesselâm o gün çok ağırlaştı. O yani tam vefat edeceği hastalıktan dolayı çok ağırlaştı diyor. Fakat aslı insanlar <gülüyor> Ali A.S. ve selam Aişe validemize soruyor. Diyor ki Müslümanlar namaz kıldı mı diyor. Biliyorsunuz Ali A.S.'nin hücresi hemen mescidin bitişindeydi. Ve eee Ali A.S.'nin hücresinden mescide bir bir pencere vardı. Orada validemiz Aişe diyor ki "Kulna Le' ''Hum yantadırûnek'' Dedik ki, yani Ayşe Vâlde diyor ki, ''Hayır'' dedik. Onlar şu ana kadar seni bekliyorlar. Ey, senin gelmeni bekliyorlar. ''Kal, da'u li me'en fil Bu mikdab, yani bir kap çeşidi. Artık o zaman kap çeşitleri neyse, burada yazmadığı için, belirtmediği için, yani bir kap çeşidi. Artık ne kapı olursa olsun. Artık sıfırdan mı olur, tahtadan mı olur, taştan mı olur, ne ne gibi bir cinstense bilmiyorum. Biz diyoruz ki burada yani bir kap çeşidi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam şu kaba diyor bana su koyun. Biz de o kaba su koyduk. Ve aleyhissalatü vesselam gitti banyosunu yaptı. Fezehebe fa feugmi aleyhi aleyhissalatü vesselam orada banyo yaptıktan sonra namaza gitmek istedi. Tam gitmek gitmeye hazırlanırken tekrar aleyhissalatü vesselam orada bayıldı sonra afak. Uyuyaklıktan sonra tekrar uyandı. Tamam mı? Fakara sallallahu aṣallan nâse Müslümanlar namaz kıldı mı? Hum yentezirunuk ya Resulullah. Dedik ki hayır. Ey Allah'ın Resulü şu ana kadar senin gelmeni bekliyorlar. Kâle da'u lī mâ'an Tekrar aynı sözü tekrarladı. Tekrar bana şu kap çeşidine bana su koyun. Tamam mı? Kâlet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 uykusuzluk gitsin. Veyahutta yüzünü yıkarmış veya hut abdest alırmış. <gülüyor> Demek ki bu yıkanmak daha iyi bir şekilde uyanık olması için veyahutta eee naşit olması için bu banyoyu yaparmış. Kani Şukani rahimehullah ve kad saqaahu al-musannif hauna li'l-istidlal bihi ala istihbab al-iqtisal lil-mughmi alayhi. İmamü'ş-Şukani nil-avtarda bu guslün sünnet olduğundan dolayı diyor. Bu hadisi burada ne yapmış? Burada delil olarak getirmiş. Ve kad fealahu nebi sallallahu aleyhi ve sellem selâthe marrâd ve huve muthkulun fil marrâd fedelle dâlike bu hastalık esnasında üç defa bunu ne yapıyor? Tekrar ediyor. Hâdâ vallâhu alem. sallallahu aleyhi ve sellem mubârek an Muhammed ve ve sellem ve أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوه إليك.